Sevgili arkadaşlar bugünkü akait dersimizde farklı bir konuyu işlemeye çalışacağım. Cahillik mazeret mi değil mi? Efendim resmi görevlilerin arkasında cuma namazı ve normal namazların kılınması devlet memurluğu ve yemin konusu tağutların mahkemesine müracaat meselesi, oy vermek ve demokrasiyi savunmak küfürle bağlantısı, resmi okullarda çocuklara eğitim vermek veya verdirmek, bir de askerlik meselesi. Bunlar sık sık tartışılan konular. Evet, dolayısıyla bugün cehaletin mazeret olup olmadığı, akidevi açıdan ele almaya çalışacağım. Cehalet önce ne demektir? Fıkıh ve akait açısından onun tanımını yapmak gerekir. Cehalet bilinebilecek durumda olan dini esasları bilmemek demektir. Veya bilebilecek kabiliyette olan bir kimsenin bilgisizliği demektir. Evet, yani bilme imkanı olmakla alakalıdır cehalet konusu. Mazeret demek yapılması veya sahip olunması gereken bir hususta öyle yapmamaya veya öyle olmamaya kişiyi caiz kılan sebepler gerekçeler demektir. Evet. Yani özür demektir mazeret kelime anlamı. Özür sahibisinizdir. Ondan mazursunuzdur. Muafsınızdır. Yani bilmemeyi meşru kılan, caiz kılan, özürlü kılan bir durum. Bilinebilecek durumda olan dini esasları bilmek derken, kişiye yönelik bu açıklama söz konusudur. Yani bir delinin, bir çocuğun, Darul Harp'te öğrenecek kimsesi olmadan alimlerin, kitapların uzağında yaşayan bir kimsenin bilime giden, bilmeye giden yollar tıkalı durumdaki bilmemesi işte cehalet anlamında kullanılır. Açıklarken göreceğiz. Cehaleti biz iki yönüyle ele alırız. Bir akidevi yönüyle cehalet, iki fıkıh ve dünya ahkamı yönüyle cehalet. İkisinin hükümleri farklı farklıdır. Önce onu ele alalım ve akidenin dışındaki cehaleti kısaca tanıtarak onu konumuzun dışında tutalım. Amel konularında o yapılacak iş ya zarurati dini diniyeden dinin temel esaslarından herkesin bilmesi gereken hususlarla alakalıdır veya ayrıntılar veya ilmi delilleri bilmekle alakalıdır. Ameli konulardaki bilip bilmeme zarurati diniye dediğimiz esaslarla veya ayrıntılarla alakalıdır. Bu ikisini de ayırmak gerekir. Zarurati diniyeden olan yani herkesin bilmesi gerekli, yapması gerekli olan e, büyük günahlar veya farzlar, mecburi ibadetler gibi hususlarda e, ilim olarak bilmemek mazeret değildir. Amelle alakalı konulardan bahsediyorum. Söz gelimi bir kimse, bir adam öldürse, mahkemeye çıkarıldığında ben adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyorum dese hakim onu ha bilmiyorsan o zaman sana bir şey ceza veremeyiz deyip serbest bırakmaz. İster İslami bir devlette ister başka bir devlette. Aynen bunun gibi Allah niye namaz kılmadın dese yarabbi ben namazın farz olduğunu bilmiyordum diyerek bir kimse Allah'tan bu konuda bilmemenin e, suçu affettiren bir durum olduğunu düşünmemelidir. Yani niye oruç tutmadın, niye namaz kılmadın e, diye sorulduğunda ben bunların farz olduğunu veya işte yalan söylemenin günah olduğunu, içki içmenin haram olduğunu bilmiyordum diyemez bir kimse. Bir suç başka bir suça mazeret teşkil etmez. Bu konularda zarurat diniye konusunda bilmemek bir suçtur. O suç yapmamak gibi başka bir suçun mazereti olmaz. Dolayısıyla bilmediği için bir suç işlemiş, yapmadığı için de ikinci bir suç işlemiş olur. Böyle bir durumda mazeret olmuş olsa, Namaz kılmayı öğrenen, içki içmenin yasak olduğunu öğrenen kimse bunları terk edince günaha girecek, bilmeyen terk edince günaha girmeyecektir. Bilmemek taltif edilmiş, bilmek de suçlandırılmış olur. Yani bilince günaha girecek bir kimse bilmemiş olsa günaha girmemiş olacak bu ilme karşı vurulan bir darbe olur. Ama bunlar amelle alakalı konular. Amelle alakalı ayrıntılara gelince, ihtilaf edilen konular veya ihtilaf edilen ya da zarurat-ı ile alakalı da olsa delilleriyle bilmek konusunda herkesin bilmesi beklenmez. Namaz farz mı farz? Hangi ayete göre farz? Böyle sorarsanız e, avamdan hemen hiçbir doğru cevap bulamazsınız. E, avam bilmez onun hangi ayete göre farz kılındığını. E, onu bilmemesi bir suç teşkil etmez. Ama İslam toplumunda ve ilim ehline göre namaz farz mı farz? E, farz olduğuna dair bir delil getir ya da kitaplarda öyle yazıyor, işte hocamız bize farz demişti. Bununla ilim gerçekleşmez ve delilini bilmediği için o kimse sorumludur. Böyle bir hoca, böyle bir alim olunmaz. Taklitçi vaziyette, ben öyle duymuştum, takvim yaprağından öyle okumuştum ile olmaz. O delilini bilecek. Ama avam için bu delilini bilmemesi mazerettir. Ee, bilmem anlatabildim mi? Bunlar ameli konularla alakalı. Konumuz bunlar değil. Bu bir malumat olarak verilen hususlar. Gelelim akaitle, inanç esaslarıyla ilgili e, bilmemenin mazeret olup olmamasına. Şimdi öncelikle ifade edelim ki cehalet mazeret midir, akait açısından sorusuna evet veya hayır cevabı vermek benim açımdan ve benim usulüme göre doğru değildir. Mazerettir demek de, mazeret değildir demek de, her ikisi de yanlıştır. Peki nasıl değerlendirmemiz lazım? cehaletin akaid açısından mazeret olup olmadığı insanın konumuna kültürüne yetiştiği ortama çevreye devletin İslam devleti olup olmamasına efendim göre değişir. Dolayısıyla bir insanı ortamından devletinden çevresinden bağımsız olarak ele alıp bu kimse için cehalet mazerettir veya değildir demek doğru olmaz. Yani bazı insan için, bazı çevredeki e, fertler için mazeret olan bir şey e, başka bir insan için başka bir konumdan dolayı mazeret olmaz. Evet. Söz gelimi eğitimli bir kimsenin istediği zaman istediği bilgiye erişebilecek imkanı fırsatı olan mesela bir lise mezunu bir kimsenin e, İslam'ı akidevi esasları bilmemesi ilgi duymamasıyla alakalıdır. O bilgiye yetişme ulaşma imkanına aslında sahiptir. E, i̇sterse gayri İslami bir devlette olsun. Ee, ama mesela bir dağ köyünde okuma yazma bilmeyen, e, kendisine öğretildiği kadarıyla e, gerçekten Allah'ı, dini seven, e, İslami görevlerini yerine getiren, fakat anlatan, tebliğ eden olmadığından, kendisinin de kitaplardan, internetten araştırma imkanı bulunmayan, söz gelimi ihtiyar bir kadıncağızın, bir Anadolu köyünde e, demokrasiyi, oy vermeyi, e, askerlik gibi konuları bilmemesi onun için mazerettir. Ama bir şehirde bir ortaokul, bir lise mezunu bir kimsenin aynı şeyleri bilmemesi onun için mazeret değildir. Bilmiyorsa ilgi duymadığı için bilmiyordur bir öğretmenin, efendim bir politikacının, bir gazetecinin, e, ben iman esaslarını bilmiyorum, ne yapayım, öğreten olmadı, babam öğretmedi, deyip bu bunu mazeret altında e, değerlendirmesi kesinlikle kabul edilemez. E, öğrenmemesi onun için ayrı bir suçtur. Nice daha zor konuları araştırıp öğrenebiliyor not almak için, kültürlü olmak için e, herhangi bir şekilde kaynaklara ulaşıyor da e, İslam'ın inanç esaslarını bilmemesi e, mazeret olmaz. Hatta e, herhangi birimiz kendi şu günkü kültürümüzle Hristiyanlık hakkında bile araştırma yapabilecek imkana sahip değil miyiz? İstese Hristiyanlığı da çok daha ileri düzeyde öğrenebiliriz. O gazeteciler veya lise mezunu herhangi bir kimse de bunu öğrenebilir. İhtiyaç varsa, ihtiyaç yoksa gerekmez, gerek duymaz. Hristiyanlık bizim dinimiz olsaydı, tabii ki onu da öğrenmek durumundaydık. Hem kişi kendini İslam'a nispet edecek, ben Müslümanım diyecek, hem de İslam'ın iman edilmesi gereken esaslarını sormayacak, soruşturmayacak, araştırmayacak, ilgi duymayacak, öğrenmeyecek. Bu, önemsemediği için bilmemektir. Bu konuda onun mazur olduğunu düşünmemiz mümkün değildir. Ama halktan herhangi bir kimse için, işinde, gücünde, sıradan bir vatandaş için halktan tabi iman esaslarının e, ayrıntılarını veya Kur'an'da direkt olarak vurgulanmayan ama güncel e, ehemmiyet taşıyan söz gelimi oy vermek gibi, askerlik gibi, eğitimle alakalı, mahkemeyle alakalı konular gibi bazı şeyleri bilmemek, çevre şartlarıyla, düzenin e, okullarından, camilerinden, doğru bir dinin anlatılmaması vesilesiyle onların e, e, bu konuda zaafları olsa da e, öğrenme imkanları, kapasiteleri ile alakalı olarak mazeret e, teşkil eden yönleri olabilir. Şöyle ki Allah Resulü bir gün bir hutbe irade eder. Orada der ki, kara taşın üzerindeki kara karıncanın gece vakti ayağının sesinden ve görüntüsünden daha gizli olan şirkten sakının. Ya Resulallah, bu kadar gizli olan, bu kadar tespit edilmesi zor olan bir şirkten nasıl sakınırız? Evet. Allah Resulü bu soru üzerine şöyle deyin. Ey Allah'ım bile bile sana herhangi bir şeyle şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeylerden de senden mağfiret talep ederim. Deyin. Der. Evet. Dolayısıyla sahih kabul edilen bu rivayetle anlaşılıyor ki Kişinin e, mazur olduğu, Allah'tan af talep edeceği bazı adına şirk denilen e, unsurlar vardır. Biliriz ki Allah Resulü Allah'ın affetmeyeceği bir suçu Allah'tan affınızı dileyin diye ümmetine kabul olmayacak bir duayı öğretmez. Allah şirki affetmeyeceğini söylüyor. İnne Allah'a la yagfiru en yüşreke bihi ve yagfiru ma dune zâlike men Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Onun dışında dilediklerini affeder. Peki, dolayısıyla bu Allah'ın affetmeyeceği şirk değildir ama adına peygamber şirk demektedir. Şirkin küçüğü vardır, büyüğü vardır, bilineni vardır, bilinmeyeni vardır, gizlisi vardır, açığı vardır. Net olarak Kur'an'da şirk olarak bildirileni veya yoruma tabi olanı vardır. Yani tek düzey, tek biçimli bir şirkten bahsetmiyoruz. Onun için kategorize etmek gerekir. İşte bazen bazı şirkleri Allah affeder ki peygamber af talebinde bulunun diyor. Bu şirk özellikle olarak bilinmeyen bir şirktir ki peygamber bilmediğim şirkten, bilmediğim şeyleri sana şirk koşmaktan Allah Allahım affımı talep ediyorum denilmesini ister. Demek ki bilmeden koşulan şirklerin affedilme durumu var ki, peygamber böyle diyor. Dolayısıyla, bilmemek mazeret olmasaydı, Resul böyle bir duayı ashabına ve dolayısıyla bize öğretmezdi. Biz, Kur'an'ın açıklanması, akaidin açıklanması yönüyle peygamberin hepimizden daha fazla söz hakkına sahip olduğunu kabulleniriz. Peygamber bir akait hükmü koymaz. Hüküm vaz etmez. İman esası ortaya koymaz. Onu vahiy yapar, Kur'an yapar. Ama açıklama, şirkin ne olduğunu açıklaması, benim senin, o alimin, filan alimin, yetkisinden çok daha fazla peygamber yetkilidir. Ben açıklama yapabilirim de Allah Resulü açıklama yapamaz mı? Benim yanılma ihtimalim çok ciddi boyutta vardır. Resulün yanılma ihtimali çok küçüktür. Ve Allah düzeltir. Bizim dediğimiz Kur'an'da geçmeyen bir iman esası konusunda peygamber bir iman esası koymaz. İmanı Kur'an belirler, vahiy belirler. Neye iman edip etmeyeceğimizi. Ama iman esaslarını peygamber tabii ki açıklar. Kur'an'ın bütün ayetlerini açıkladığı gibi. Namazı açıkladığı gibi. Bilmem anlatabildim mi? Şirkin ne olup olmadığını da tabii ki en güzel şekilde Peygamber açıklar ama şirk diye bir vakayı Kur'an belirtmiş. Kur'an'ın belirttiği bir hususu izah etmek konusunda tabii ki Peygamber'in hepimizden daha öncelikli yeri vardır. Alimlere dava adamlarına farz olan kendisinin ihtiyaç duyduğu bilgileri öğrenememiş bulunan kimselere, dinde gerekli bilgiyi kazandırmaktır. Yoksa mazerettir değildir tartışmasını ileri boyuta götürmek, haşa Allah'ın affedeceği veya etmeyeceği konusunda Allah adına hüküm vermek değildir. Bu konuları sakınmak ve sakındırmak için, değerlendirir insanlar. Şimdi eğer bir kimse şirkin herhangi bir türünün şirk olduğunu açıkça görüp biliyorsa buna rağmen şirk olan bir sözü söylüyor veya şirk olan bir eylemi yapıyorsa bile bile şirk koştuğu için bu kimsenin e, küfründe hiç şüphe yoktur. Biz bilmeden yapılan bir şirkle alakalı kişinin mazur olup olmadığı konusunu gündeme getiriyoruz. Ee, ve cahil kişinin bilgisizliği dolayısıyla mazur olup olmadığı, e, yoksa şeriatın müşrik olarak nitelendirdiği kimselerin mazeretinden bahsetmiyoruz. Yani nice ayet ve hadisten de anlaşılabileceği gibi bilgisiz olan kimsenin delilden haberdar oluncaya kadar bilgisizliği dolayısıyla mazur olduğunu kabul etmek gerekir. Şöyle ki bir e, gayrimüslim bir kimse e, Müslüman olmak istiyor. Biz altı ay bir kursa katılman lazım. Akait dersini bitirmezsen falan alimin filan yazarın kitabı olacak bir de tabi hangi cemaate yakınsa veya hangi cemaatin içinde Müslüman oluyorsa o cemaatin bir de kendine ait esasları gibi uzunca bir kursa tabi tutmayı ondan sonra ancak iman edersin edebilirsin demeyi doğru görür müyüz? Ne yaparız? Kelime-i getir. Madem iman edeceksin, Müslüman olacaksın. Bizde öyle ulu orta uzunca bir tören, mören gerekmez. Müftülüğe filan gitmen, gazetecileri çağırman da icap etmez. Burada başka Müslümanlar da var, bir iki, birkaç kişi, hiç önemli de değil. Şadet kelimesi getir, hemen iman et, hemen Müslüman ol deriz. Ve şadet kelimesinin anlamını bilerek, onun telaffuz ettiğine şahitlik yaptığımızda, o kimseyi ne kabul ederiz? Müslüman. Müslüman kabul ederiz. Bir problem var mı? Ama adam melekleri bilmiyor, ahireti bilmiyor, kaderi bilmiyor, ne bileyim kitapları bilmiyor. Nice esasları bilmiyor, tağutu bilmiyor vesaireyi. Bilmediği halde ona mümin der miyiz demez miyiz? Peki az sonra da öldü. Şehadet kelimesi getirdi. Bilmediği bir sürü şey vardı. İman esasları yönüyle de. Bize göre mümin olarak mı öldü? Ama bilmiyordu. Nice şeyleri bilmiyordu. Öğren, öğrenme imkanı yoktu. Bilmemeyi mazeret kabul ettik mi bu kimse için? Demek ki bazı insanlar bilmediği halde iman esaslarını mümin olarak ona isim veririz, onu tekfir etmeyiz. Bilmemek onun için mazeret deriz. Yani onun için mazeret kabul ediyorsak, demek ki bilmemeyi başkası için de mazeret kabul edebilecek bir duruma sahibiz özel bir şahıs veya başka bir durum. Az önceki soru önemli. Demek ki Müslüman olması için bir kimsenin uzunca iman esaslarını talim etmesi şartını aramadık. Şehadet kelimesini söylemeyi mümin olmak için yeterli kabul ettik. Tabi o kimseye ondan sonra tamam hadi git istediğini işle demeyiz senin İslam'ı yeterince öğrenmen gerekiyor deriz ve onun her şeyden önce iman esaslarını öğrenmesini şart koşarız, mecbur tutarız. Doğru mu? Ama onları bilmeden onu ona kafir muamelesi yapmayız. Onu mümin kabul ederiz. Öğrenmesini de belirli zamana yayarız. Yarım saat içinde öğreneceksin diye öyle bir dayatma da yapmayız. Yarım saat içinde iman esasları hemen öğrenilir mi? Evet. Yani belirli bir makul bir zamanı yayarız öğrenmesi için. Aynen bunun gibi bir kimse iman esaslarını tümüyle bilmedi diye şahadet kelimesini söylediği halde ona kimi hallerde kimi böyle durumlarda Müslüman muamelesi yapmamız icap edecek durumlar vardır. İşte kimdir bunlar? İşte onu mümin ferasetiyle mümin imanı ve bakışıyla adaletiyle değerlendirmek hepimize görev olarak düşer. Evet. Biz bazı insanların mazur olabileceği anlayışını öne çıkarmak ve böyle kimseleri tekfirden e, kaçınmak, e, ihtiyatını e, dikkate almak zorundayız. Şer'i bir belge ve delil ile onun şer'i hükmü bilmiş olduğu sabit olan ve bile bile Allah'ın hükmünü kabul etmediği kesin olan bir kimsenin kafir olduğunda şüphe yoktur. Konumuz bile bile değil de bilmeden kesinlikle, kendisine tebliğ ulaşmadan e, bilme imkanı da yeterli olmayan kimseyle alakalı. Yoksa biz şunu söylemiyoruz. Allah şunu affeder, bunu affetmez. Şunu cehenneme atar, bunu atmaz. Bu Allah'a ait bir şeydir. Gaybı taşlamak e, bizimle alakalı bir durum olmaz. Yani her şirkin bir olmadığını ifade ediyoruz. Herkes gücü ve imkanı oranında tevhidi ve şirki öğrenmek zorunda. Din öğrenme imkanı olduğu halde kasten öğrenmeyenlere olumlu ayrıcalık vermez. Ama imkanı olmayanlara da kaldıramayacağı yükü yüklemez. Az önce söylediğim gibi Anadolu'nun doğusunda normal senin konuştuğun gibi konuşamayan bile e, nice e, okuma yazması olmayan, öğrenme imkanı olmayan bir kimseyi düşün. Herkesin gücü ve imkanı aynı değildir. Cehaletinden dolayı müşrik kabul edilmeyen bir kimsenin durumu, onun öğrenme gücü, imkanı, fırsatı olmamasıyla alakalıdır. Yoksa cehaletinden dolayı ona prim vermiş durumda değiliz. Onun öğrenme imkanı, fırsatı, gücü olmamasıyla alakalı. Rahatlıkla öğrenme imkanı olduğu halde, dediğim gibi önemsemediği için, gerekli görmediği için, dinin asıllarını öğrenmeyen, bilmeyen bir kimseyi cehalet mazerettir diyerek mazur göremeyiz. Yani günümüzdeki insanların ekseriyeti böyledir. Hele imkanları olduğunu kesinlikle bildiğimiz efendim gazetecilerin ne bileyim öğretmenlerin bile bile İslam düşmanı olan kesimlerin bilmemesinden yola çıkarak ne yapabiliriz? Onları mazur görebiliriz diye bir şey söylenemez. Ee, bu, bu değil kastımız. İmkan ve ortam olduğu halde kişinin cehaleti tercih edip tebliğe kendini kapatması, tevhidi şirki öğrenmemesi onu mümin kılmaz. O yüzden tebliğ kendisine ulaşan veya kendisi bu konuları araştırabilecek kimsenin mazereti yoktur. O ya iman edecektir ya küfrü tercih edecektir. Yani cehalet ilimden daha faziletli, cehalet kişiyi cennete, ilim de kişiyi cehenneme e, götüren bir tehlike kabul edilemez. E, biz bunlardan bahsetmiyoruz. İlme imkanı olmayan kişinin mazeretinden bahsediyoruz. Yani öğrenmemekten dolayı veya bilmemek, e, bilmek için gayret göstermemekten dolayı bilmemek ayrıdır gayretine rağmen öğrenememiş olmak, istediği halde imkan bulamamış, dolayısıyla cahil kalmış olmak daha başka bir şeydir. İslam devleti olunca böyle bir problem olmaz. Problem, İslam devletinin olmadığı, İslam'ın doğru dürüst anlaşılmadığı konularla alakalı. İslami bir devlet olsa, devlet kurumlarından halka kadar Çocuk eğitimi veren yerlerden camilere kadar, radyodan televizyona kadar, internetten ne bileyim masal kitaplarına kadar, herkes e, herkesi tevhide davet eder, herkese tevhidi anlatır. En azından şirke giden yollar e, açık bırakılmaz, e, tıkanır öyle bir ortam olur. Öyle bir ortamda tabi ki cehalet, mazeret değildir. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz bugünkü camilerde bile doğru dürüst tevhidden, şirkten bahsedilmeyen, bahsedildiği zaman yer yer çarpıtılarak bahsedilen bir ortamdan, buranın insanından bahsediyoruz. Cehalet özellikle İslam'ın hakim olmadığı yerde bazı avam için mazeret olabilir. Ki Darul Harp alakalı konuyu az önce, az sonra biraz daha açacağım. Bu hususu alimler özellikle günümüz cahiliye ortamındaki insanları Müslüman olduğunu iddia edenler ya da Müslümanların yaşadığı yerlerdeki insanlar bu Önce değerlendirelim, ee, İslam'ı ne kadar doğru bir şekilde öğrenme imkanına sahiptirler, ee, onu değerlendirmek zorundadırlar. Yani çoğunlukla bidat ve hurafelerle yer yer tahrife uğramış e, bir din anlayışı e, camilerde, Kur'an kurslarında, imam hatiplerde öğretilir yani tağutları sevmek bile din adına gündeme getirilir. Ya da bir de yani bir delikanlı Atatürk heykeline saygı duymanın küfür ve şirk olduğunu kimden duyacak? Tam tersine kendisine din anlatan bir meslek dersi hocası onu Atatürk'e saygı duruşuna heykellere tapma merasimine yönlendirecek. Çocuk hocasından bunları görüyor. Bunun tevhide muhalif olduğuna dair en küçük bir bilgi edinmemiş oluyor. Onu savunacak hale geliyor. Yani imam olarak yetişecek bu kimse ve imam oluyor. Orada da diyanetin kendisine eline tutuşturduğu hutbelerle işte devlet saygısı, sevgisi vatana hizmet verginin kutsallığı vesairesini anlatıyor şimdi böyle imamı böyle olan bir toplumda imamının bile doğru dürüst tevhidi şirki bilmediği veya önemsemediği bir durumda onun yetiştirdiği cemaatin dost doğru bir tevhid inancına sahip olmasını nasıl bekleyebiliriz yani Gayri İslami bir toplumda e, insanların karşılaştığı durumu yok sayamayız. Medyada, okullarda, hatta nice camide tanıtılan ve yaşanılan İslam'ın ne oranda gerçek İslam olduğu sorgulanmalıdır her şeyden önce. Ve bütün bu olumsuz şartlar içinde insanın bazen hurafelere, zalimlerle işbirliği yapanlara karşı çıktığını zannedip, değerlendirerek hak adına hakka karşı çıkabildiğini insanların unutmamak gerekir. Yani Allah'ım diyor, dua ediyor, bu şeriatçıları kahreyle cemaat. Allah'a dua ediyor, şeriatçıları kahret diye. Niye? O şeriatçı diye Kur'an'da olmayan farklı bir din algısını savunan kimselere dediğini düşünüyor. Yani Allah'a dua ediyor. Samimi bir gönülle yapıyor. Yani şeriat başka bir şey, kötü bir şey. Efendim, onun anladığı din farklı bir şey. E, Tabi bunun ne oranda, ne, e, ne şekilde değerlendirmek icap eder. Bu insana tamam şeriatın bile ne olduğunu bilmiyor, bu adam kafirdir demek cehenneme postalamak kolay. Ama bu insanlara ne verdik de ne bekliyoruz. Evet. Cahillik bilinmeyen İslam'a karşı çıkmayı neticelendirdiği gibi bazen bu cahiller sevdiğini zannettiği ama gönülden sevdiği dinin gerçeklerine karşı çıkıp çıkmadığını bile bilip değerlendirmeden aklına göre bir hükmü kabul etmeye biliyor. Ya bugün faiz haram mı olur? Adam duymamış. Duymuş. Yani imamından, müftüsünden, vaizinden kredi kartı kullanabilirsiniz. Bununla hacca da gidebilirsiniz. Kurban da kesebilirsiniz gibi fetvalar duymuş. E herkes tefsirlere bakıp araştıramaz. E, hoca karşısına çıkmış din adına bir şeyler anlatıyor. Sen de kalkıyorsun söz gelimi bu adama faiz haramdır diyorsun. İyi de sen nesin? bir Marangozsun, şoförsün, boyacısın, herhangi birisisin. Hoca mısın, imam mısın, vaiz misin, müftü müsün, değilsin. Adam onlardan duymuş dini bir de boyacı da başka bir şey söylüyor. Yani vatandaş olarak boyacının anlattığı din mi doğru olur, İmamın, vaizin, müftünün anlattığı mı doğru olur? Dolayısıyla sen din adına ahkam kesmeye yetkili değilsin ona göre. Sen korsansın. Onlar yetkili şahıslar. Vatandaş gözüyle bakıyoruz olaya. Ve ben anlattığım halde kabul etmiyor diyorsun o ise yani bunca hocaları dinledim efendim hiç de böyle demiyorlar diyor ee, Allah bilir onun mazur olup olmadığını ama biz onları hemen tekfir edelim mi etmeyelim mi ee, nice insan İslam için kendini belki feda edebilecek durumda Allah'ı ve Resulünü sevdiği halde Düzen ve ortamın kurbanı olarak ilim ve amel konularında da ihmalin neticesi bazı Müslümanlarca mürtet ilan edilip onlara göre idamı hak eden duruma düşebiliyor. Acınması ve kurtarılması gereken bu zavallılara karşı görevlerini yerine getirmeyen Müslümanların bunları asılması gereken insanlar olarak ilan etmeleri ne kadar doğru olur? Yani bunlara ne verdik ki ne istiyoruz? Bu, bu bataklıktan hele gübrelikten çok güzel kokulu güller çıkmasını beklemek herhalde akıllı bir iş değildir. Tek tük çıksa bile gübreliğin gülistan olmasını beklemek idealizmin anormal boyutu elbette kabul edilmesi gerekir bataklık veya gübrelik kurutulmadan pislik böceklerinin veya sivrisineklerin önüne geçmek de mümkün değil. O yüzden cehalet, aldatmalar, saptırmalar hatta tam tersine akın kara, karanın ak, İslam'ın küfür, küfrün İslam gibi gösterilen tavırlar değerlendirilmeden bunlar çözüme kavuşturulmadan insanların hakka tümüyle nasıl teslim olabileceğini ve nasıl muvahit insanlar oluşturulacağını e, düşünmemiz gerekiyor. Yani burada bizim e, mazerettir, değildir mevzunu bir tekfire malzeme olarak kullanıp kullanmadığımız önemli. Şunu demek istiyorum arkadaşlar, cehalet bizim için mazeret değildir İlim talebesi için mazeret değildir. Kur'an'ı öğrenen, tevhidi öğrenen bir kimse için hiçbir şekilde mazeret değildir. Dolayısıyla bizim böyle bir şeyimiz yok. Neydi? Çıkış noktamız yok. Biz başka insanların Allah tarafından mazur olup olmadığını bilemeyiz. Allah bilir. Açıkça küfrüne şahit olduğumuz, kendisine tevhid ulaştığı, tebliğ edildiği halde bile bile küfür ve şirki tercih edenler zaten müşriktir, kafirdir. Onlarla da ilgili bir problem yok. Ama yeterince imkanı bulamayan, araştıramayan insanların toptan tekfir edilmesi. Bu halk var ya bu halk cehennemliktir. Bu halk tevhide hep şirk karıştıran insanlar. Bu insanlar tevhidin ne olduğunu bile bilemez, tanımlayamaz. Öyleyse bunlar kafir. Ne selam verilir, ne kız alıp verilir vesaire diyen mantığa diyoruz ki bu insanları tekfirden önce bu insanlara tevhidi ulaştırmanız gerekmiyor muydu? Ne yaptın da bunları e, tekfir etme hakkını kendinde gördün? Düzen vermedi, düzenin e, hocaları yanlış din öğretti. Peki sen ne yaptın? Senin arkadaşların Müslümanlar, cemaatler ne yaptı? Yani bizim onları tekfir edip, ilişkiyi koparıp bunlar cehennemliktir diye e, bağlarımızı koparıp cehenneme doğru gönderme e, özgürlüğümüz, hakkımız e, ve e, onlara e, insani ve İslami ilişkileri koparıp davetten mahrum bırakmamız doğru mudur? Tekfir ederek görev mi yapmış oluyoruz? E, meselemiz bununla alakalıdır. Yoksa Allah onları mazur görür görmez, nereden bilelim? Cehaletlerinden dolayı. Ama bizim kendimizi mazur görmek gibi bir lüksümüz zaten yok o insanların belki mazur olabilecek, belki ol, mazur değilse sana iş düşüyor yine. Mazursa yine yanlış bildiklerini doğrulamak, tasih etmek, doğrusunu öğretmek yine görevimiz. Yani madem tevhid konusunda yanlışları var, yani burada bizim esas tekfirciliğe giden kapının ardına kadar açılmasını gerektiren e, cehalet hiçbir şekilde mazeret değildir anlayışına karşı söylediklerimiz esas. Yani ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Tekfir ettiğimiz şahıs veya şahıslar ya kafir değilse, böyle bir değerlendirmede yanıldıysak ne olur? Ne oluru yok. E, Allah Resulü buyuruyor bir kimse diğerine kafir dediği zaman bu ikisinden biri kafir olur. Eğer dediği kimse kafirse adam doğru söylemiş, söylemiştir. Yok eğer ona dediği gibi değilse ona söylediği küfür sözü kendine döner. Yani söyleyen kafirdir diyen kimse kafir olur. Dolayısıyla ya tutarsa denilecek bir şey değil bu. Ya tutmazsa kafir hükmü yani bunun binde bir ihtimali bile kendimiz için ne kadar büyük tehlike taşır. Niye riske girelim ve tekfir konusunda böyle kolay bir şekilde değerlendirelim. Kur'an der ki Vela tekulu limen el Kaleykmü selame Leste Mümina tepteune al hayaati dünya Size selam verene, sadece selam veriyor. Bakın bu bile Kur'an açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin diyor. Kur'an bize selam verene mümin değilsin demeyin dediği halde e, tersini söylemiyor. Yani bir kafire kafir olma ihtimali olan bir kimseye bazı sebeplerden dolayı mümin derseniz şöyle günaha girersiniz diye bu ayetin tersine olan bir hükmü vurgulamıyor. Yani la ilahe illallah diyen bir kimseyi öldürdüğü için üsameye şiddetle kızan bir peygamber var sen kalbini yarıp baktın mı, bu kimse ölümden korktuğu için mi söyledi, inanarak mı söyledi diye zahire göre hükmedilmesini emreden bir Resul var. Ama münafıkların mümin muamelesi görmesine hiç müdahale etmeyen bir Resul var yine. Yani münafık olduğu, iman etmediği, kendisine bildirildiği halde onları açıkça tekfir etmeyen cemaatin de tekfir etmeyip Müslüman muamelesi görece ortamı oluşturan bir peygamber var. Olaya bu açıdan bakmak lazım ve tekfir hastalığına gitmemek gerekir. Darul ile alakalı bir araştırmadan bazı notlar aldım. Onu sizlerle paylaşayım. Fakihler dini hükümlerden haberdar olmama konusunda e, İslam devletinde bulunmayı ilmin bir karinesi, Darul bulunmayı da cahilliğin bir karinesi olarak kabul etmişlerdir. E, bilme imkanı bulunmadıkça sorumlu tutulmama konusundan dolayı bu hükme varmışlar. Bu e, Cehaleti bilerek seçen kimseler için e, mazeret kabul edilmesi söz konusu değildir. Ama ulema cehaletin mazeretlik boyutunu istisnai durumları dikkate alarak ifade eder. Ve şu cümleler önemli. Darul İslam'da bilgisizliğin özür sayılmadığı bir kaidedir. Burada cehalet özür sayılmaz. Nerede? İslam devletinde. Buna göre İslam diyarında oturan herkesin farzları da yasakları da gösteren genel esasları bilmesi gerekir. Delili kesin olan hususları bilmemek suçtur. Darül İslam'da bunlar hoş görülmez. Fakihlerin cumhuru, İslam ülkesi olmayan memleketlerde İslami hükümler hakkındaki cehaletin şer'i teklifleri kaldıracak derecede kuvvetli bir mazeret olduğunu kabul ederler. Oradaki İslam gayrı İslam'ı neydi? Darul Harb'deki bilgisizlik delili bilmemektir. Delil üzerinde cehalet teklifi düşürür. Darul Harb'de Müslümanların İslami hükümler hakkında bilgi sahibi oldukları farz edilmez. Çünkü Darul Harb şer'i hükümlerin öğrenildiği, bilinebileceği yer değil. Aksine onların doğru bir şekilde öğretilmediği, bilinmediği bir yerdir. Başka bir ifadeyle Darul Harb İslami hükümlerin yayılıp tanındığı bir memleket değildir. Darül Harp, Darül İslam kavramlarını ben e, Kur'an'i bir kavram olmadıkları için e, hastalıklı bir kavram olarak görüyorum ama İslam devleti veya İslam devleti olmayan devlet anlamında Darül İslam'ı ve Darül harbi anlayalım. Yani İslam devleti olmayan bir yerde Müslüman olup da emirleri yerine getirmeyen kişi hakkında Ebu Hanife ve İmameyn'in görüşü şöyledir. Bu husustaki dini hitap, delil o kimseye kavuşmadığından bilgisizliği özür sayılır. Çünkü bu durumda kendisi kusurlu değildir. Bilgisizlik delilin kendisinin kapalı ve gizli kalmasından ileri gelmiştir. Ee, İslam devleti dışında e, üzerinde tebliğ velayeti eksik olduğundan şer'i hitap oradaki mükelleflere takdiren ulaşmış sayılmaz. Buna mukabil İslam devletinde bir kimsenin bu husustaki bilgisizliği özür kabul edilmez. Çünkü Davul İslam'da bulunmakla onun hakkında hükmen bu ilim sabittir. Buradaki temel espri şudur, bir şeyi bilmekten öte o şeye ulaşabilme imkanının olup olmadığı daha önemlidir. Bu nedenle söz konusu mevzuda bilgisizliğin, mükellefin kendi kusuru olup olmaması açısından önemlidir. Ama mesela Tevhidi belirli oranda bilen ya da ne bileyim Kur'an eğitimi İslami eğitim alan bir kimse için o ortam sanki İslam devleti ortamı gibidir. Çünkü bilmeye imkanı var. Bir ilahiyat talebesinin veya işte İslami ilimler almış bir kimsenin cehaleti, mazeret filan sayılmaz. Kaldı ki demin dedik İslam'ı öğrenebilecek imkanı olan bir ortaokul lise mezunu kimsenin bile bilmemesi mazeret sayılmaz. Ama biz avamdan bahsediyoruz. Amcalarımızdan, babalarımızdan bahsediyoruz. Son cümlelerden de yola çıkın. Elbette Allah'ın kıyamete kadar geçerli ve ölçü olarak gönderdiği kitabı resmi gazeteden veya başka Bildirilerden, kanunlardan elbette mukayese edilmeyecek kadar üstündür. Dediğim Kur'an'dan bir ayeti inkar edenler için değil, farklı yorum yapanlar dedim, tevil edenler, inkar edenleri çıkarttım bundan. Bir ayeti Allah'ın bir hükmünü kabullenmeyen, beğenmeyen bir kimsenin mümin olduğunu hiçbir şekilde iddia edemeyiz. Biz cemaat veya diğer halkla alakalı ayeti inkar etmeden, hükmü inkar etmeden ama bize göre geçerli olmayan, yanlış bir yoruma giden kimseleri kast ediyoruz. Yani ben meleklere inanmıyorum diyen bir kimseyi şey, mazur kabul etmek değil konumuz. Konumuz daha çok İhtilaflı konularla, güncel yorumlarla alakalı. Demokrasi Kur'an'da yok diyor. Dolayısıyla niye inkar edecekmişim? Güzel bir şey diyor. Hiçbir ayeti de inkar etmiyor adam. Bilmem anlatabildim mi? Oy vermek sana göre, senin Kur'an'dan anladığına göre caiz olmayan, çok ağır hükmü olan bir husus. O öyle anlamıyor. Ama hiçbir ayeti de inkar etmiyor tevil ediyor senin anlattıklarını. Bunlar için ne yapmak gerekiyor? İhtiyatlı davranmak gerekiyor. Yoksa ayet de olsa ben kabul etmiyorum. Allah dese de ben inanmıyorum. Kur'an da dese benim için fark etmez diyen bir kimseyi kim mazur görebilir? Evet yani olay, halktan bahsediyoruz halktan hiç birisi böyle der mi? amcalarımız babalarımız, dayılarımız Allah da dese ben kabul etmem normalde demezler yani bu halk Allah'ı dini seven insanlardır kendilerini Müslümanlığa nispet eden insanlardır nice fedakarlık yapan dini sevdiğini gösteren insanlardır cemaat ehlileri de öyle ama yanlış bir din anlayışına sahiptirler. Dolayısıyla Allah onları mazur görür mü, görmez mi? Biz bilmeyiz ama bizim mazur görebileceğimiz işte küçük de olsa unsurlar varsa tekfircilik gibi kendimizi riske atmak yerine biz belki mazur olabilirler deriz ama onlara da yine tevhidi tebliğ etmeyi Birinci derecede görel biliriz. Namazların geçersizdir demek, e, haccın geçersizdir demek, sen müşriksin demektir. Yani müşrik demenin değişik yolları var. Kafir dersin, inancı sapık dersin, e, Allah bu inancı kabul etmez dersin, e, müşrik dememiş, tekfir etmemiş mi olacağız böyle deyince? Yani Allah'a ait amellerin geçersiz olduğunu iddia etmek benim haddim değil. Ben Hı. mi amelini kabul edeceğim, etmeyeceğim? E Allah yapacak. Allah'la alakalı şeyi ben niye dillendireyim? Nereden bileyim? Allah kiminkini kabul eder, kimi etmez? Kimi mazur görür, kimi görmez? Benim işte böyle riskli ifadeler kullanmak yerine ona doğru bir dini öğretmek benim görevim olmalı ne kadar gücüm yetiyorsa. Yani illa bir hüküm vermem gerekiyor mu? Batıldır, işte cehennemliktir, bu sapıklıktır, bu küfürdür. O zaman tekfircilerden ne farkımız kalacak? Yani bizim görevimiz tekfir değil, tebliğ olmalı. Karşımızdakiler hasta. Yani kanser hastası mı değil mi? Ölümcül mü, değil mi? Yani beni ilgilendirmiyor. Ben bütün hastaları tedavi etmeye çalışayım. Yani arkadaşlar şirk ve küfür öyle basit bir şey değil ve gayri İslami ortam içerisinde nice insanın zihnini az veya çok kirletmiş durumda. İnternete giriyor, bilgisayardan çıkıyor. Şarkıların türkülerin içinde geziniyor, herhangi bir filmlerde cilit atıyor, komedyenlerin dilinde dolaşıyor, devlet adamlarının diliyle sevdiriliyor, camilerde insanlara çok rahat bulaşıyor, küfür evet. ve şirk virüsünden bahsediyorum. O kadar çok yaygın. Yani cahiliye ortamı, küfür ortamı. Dolayısıyla etkilenmemiş ne kadar insan bulursunuz? Ama bu, bu kadar e, yaygın bir virüsün e, virüsten kendisini koruyamayan, kurtaramayan nice zavallı insan var. Fakat bunlar gerçekten e, Allah'ın dinini seviyor, o dine mensup olduğunu kabulleniyor, bildiği kadarıyla nice e, fedakarlık yapıyor, hacca gidiyor, umre'ye gidiyor, beş vakit namaz kılıyor, kadınsa örtünüyor. Yani Allah için de bu kadar teslimiyet gösteriyor. Bu halktan bahsediyoruz. Buna rağmen yanlış bilgiler içerisindeler. Hangisi ne kadar bu imkana sahiptir? Kimi ne kadarı umursuyor, umursamıyor? Gelin bu kadar kaosun, kargaşanın içerisinde biz ona buna kafir demekle tatmin olmayı bırakalım. Bize çok iş düşüyor diyelim. Bu kadar hasta insan var ve biz de bu insanları tedavi etme için delirli oranda imkana sahibiz. Yani kafir diyen oh rahatlıyor böyle. Babam kafirin ile konuştum. Gavur anam çıktı ortaya. Ya bunlar bir Müslümanın böyle zevk alıyor kafir babam demekten. Bir Müslümanın böyle bu kadar sadistçe bir anlayış içinde olması işitçiliğe adaydır tabi de ben bir yere koyamıyorum. Yani başkalarını cehenneme göndermek de, gibi bir görevi yok da olsa zaten kimseye cenneti koymayacak kendinden başka. Böyle bir sev kalan insanlarımız oldu. Yani Evet, diliyle böyle insanları cehenneme gönderen eline kılıç geçse tabi kılıcı da insanları cehenneme göndermek için kullanacaktır. Bu, bu doğru değildir. Yani Peygamber Mekke'de, ona kafir Medine'de de öyle. Yani münafıkları bile ortaya çıkartmadı, sermedi, insanlara tanıtmadı, onlara mümin muamelesi yaptırdı. Yani burada zahiren şadet kelimesi getiren, Müslümanım diyen insanlarla ilgili bizim davranışımız. Ya halka kafir demekle ne kazanacağız? Veya ne bileyim ben halkın ne kadar iman edip etmediğini? Veya zahiren Müslümanım diyen bir kimseyi illa küfrünü ispat etmeye mi çalışmak gerekiyor? Bazılarına göre onları imtihandan geçirecek ve imtihanda tümüyle kazanırsa ancak mümin yoksa herkes kafir olarak değerlendirilecek. Bu anlayışı biz kabullenmiyoruz. Ben kabullenmiyorum. Toplum cahiliye toplumudur. Ama topyekun kafirler toplumudur demek benim anladığım akide açısından doğru değildir muvahhid müminlerin görevi tebliğdir. Tebliğ kesinlikle tekfirden üstündür. Müslümanların hedefi kişiyi küfre teslim etmek değil, aksine küfrün pençesinden kurtarmaktır. Küfrüne delalet edecek kendisine göre ciddi deliller olmadan bir Müslümanı tekfir kişinin kendisinin kafir olmasına sebep olur. Kabul edilebilecek bir tevili olanı da Bizim tekfir etmemiz caiz olmaz. Müslümanlar yargıç rolünü üstlenmemeli, tebliğ görevli olduklarını unutmamalı. Tekfir kararı ayrıca şahıslara bırakılmış değildir. Tekfire İslam mahkemesi karar vere, verir. İslam devletinde bir Müslümanın küfre girip girmediğine Ülül Emrin naibi onun adına kadı, hakim. İslam'ın hakim olmadığı yerlerde ise müminlerin kendi işlerinden seçtiği imam, o da yoksa Alimler e, heyet olarak karar verir. Tekfirciliğin bir hastalık olduğunu önce kabullenmek icap eder. Elbette mürciye yaklaşımı daha beter bir problemi e, problemleri içerir. Dinde tahrifi sonuçlandırır. Tabii daha büyük bir tehlikedir. Ama onun zıttı olan tekfircilik de e, problemdir. Bazı Müslümanlar kendi din anlayışlarına uymayan bir anlayış ve inancın sahiplerini hemen tekfir ediyor, dinden çıktıklarını söylüyor. Bu yaklaşım Müslümanları parçalar, birbirine düşürür. Vahdeti de yok eder, ümmet anlayışını da usulüne göre tenkit ve düzeltme kapısını da kapısını da kapatır. Tekfir hastalığı yüzyıllardır İslam toplumlarının birleşmelerinin önünde en büyük engeldir. Tekfircilik anlayışı Müslüman cemaatleri içten içe kemiren bir virüse dönmüştür. Genelde tekfir hadisesi ilimde sığ olan genç Müslümanlar tarafından gündeme getirilir. Bu gençler yüzeysel bilgileriyle boylarından büyük iddialarda ve içtihatlarda bulunmaktan çekinmeyen samimi gençlerdir. Bunların bu katı tavrına mürciye anlayışının aşırı yumuşaklığı sebep olmuş. Bunlara tepki ve alternatif olarak ortaya çıkmışlardır. İfrat ve tefritten uzaklaşmalı, İslami yorum farklılıkları bizlerin ümmet olmasına giden yolu tıkamamalıdır. Şimdi, herkesi Müslüman, her şeyi, her yapılanı İslami kabul eden bir anlayış var. Esas tehlikenin bu olduğunu ısrarla vurgulamalıyız. Herkes tekfirciliğin problemini gündeme getiriyor. Ama daha büyük tehlike, mürciye anlayışıdır. Diyanetin, tasavvufun, halk yığınlarının, televizyon müftülerinin, modernist ilahiyatçıların savundukları anlayış, mürciye anlayışıyla izah edilir. Yani ne halt ederse etsin, neye inanırsa inansın, kişi mümindir. Onun imanına hiçbir şey zarar vermez. Yaklaşımı saydığım bu kadar kitle tabii Fetullahcılar da gücenmesinler, onları da sayalım mürciye anlayışı içinde e, ve cemaatlerin çoğunluğu bu anlayışdadır. Bu bir tehlikedir. Bu tehlike demokrasiyi de sağcılığı da muhafazakarlığı da e, Ak Parti zihniyetini de besleyen besleyen bir zihniyettir. E, dolayısıyla bunu tasvip etmek mümkün değil. Gençler de bunları görüyor. Ve bunların yanlış olduğunu ayrı bir yanlışla karşılıyorlar. O da bunlar Müslüman değil ve Müslümanlık bu değil diyerek ya şiddete sarılıyorlar veya dillerini şiddet ile örüyorlar. İşte işidi besleyen de budur, tekfirciliği besleyen de budur samimi olmak yeterli değil. Bu yanlışlara karşı çıkmak e, ayrı bir şey. Bu yanlışlara başka bir yanlışla karşı çıkmak ayrı bir şey. Dolayısıyla bugünkü kaos biraz bunlarla alakalıdır. E, mürce yaklaşımını da şiddetle tabii ki reddederiz. E, ona alternatif diye çıkan tekfircilik zihniyetini de. Yani bu düzen insanları ya demokratikleşmeye ya da teröristleşmeye yönlendiriyor. Bunun itidali var, orta yolu var. Ne terörist olmak ne de demokrat olmak. Bunlardan birini tercih etmemiz gerekmiyor tabii ki. Aynen onun gibi ya mürciye ya tekfirci olacağız. Hayır böyle değil. Orta yolu var bunun. Ne mürciyeyi kabul ederiz, irca görüşünü, İslam'a, imana hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, la ilahe illallah de, gir cennete. Din bu kadar ucuz, kolay değil. Ne de efendim bir sürü benim yorumuma sahip değilsen kafirsin demeyi doğru görürüz. Biz kendi imanımızı önce e, sağlama almaya çalışırız. E, efendim riskli alanlarda at koşturmayız olay bundan, bununla alakalıdır arkadaşlar. Cahaletin mazeret olup olmaması kişilerin biraz tatminine yönelik oluyor. Veya tavizkar anlayışına kılıf bulmaya. Her ikisi de değil. Dinin böyle atalardan görme, kulaktan duyma, kalabalığa uyma bir dini olmadığını, tevhidin merkezde olması gerektiğini, tevhidin de sosyal, siyasal, ailevi, bireysel ahlaki boyutları olduğunu ona aktarmamız gerekiyor. Yoksa kör dövüşüne giriyor ve tekfir ettiğiniz zaman selam veremiyorsunuz. Onunla samimiyet kuramıyorsunuz. Çayını içmiyorsunuz vesaire reddediyorsunuz. O adamı cehenneme bir tekmede siz vurarak postalıyorsunuz. Halbuki bizim görevimiz o insanları yanlışlarından kurtarmak. ister kafir olsunlar, ister olmasınlar. Hatalı, çokça yanlışları var mı? Var. Yani onları kurtarmaya çalışmak olmalı. Tekfirci bu anlayışta değil. Yani onları kurtarayım değil, onlarla ilişkisini koparma derdinde. Ve ileri boyutu da var. Tekfir et, edince bu adamın canı helal, malı helal. Ondan sonra bir hileyle şeyle, darül harp fıkhına göre, kendi de öyle beslenmiş. Bir hileyle onu aldatıp malını, parasını kendisine çekebiliyor, çevirebiliyor. Ve bir şeyle yani çok bağışlayın beni, hoş görün. Bu Karılarımız, kızlarımız bile tekfirciler bizi tekfir ettiği müddetçe onlara helal oluyor. Bu anlayışı nereye koyacaksın?